Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve man sarı ala nehcihi ve man ittebahü biyahsenle yevmiddin. Ama vaat, Şeyh Muhammed İbn Abdülrahmanirrahim'in Fadayla'nın Kur'an adlı Risalesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz Dün, dün hıfzın, selefinin yanında ne olduğunu, Kur'an ezberlemenin ne manaya geldiğini, hakiki manasının Kur'an'ın lafızlarıyla beraber manalarını bilerek, fıkhını ve ahkamını talim ederekten öğrenmek olduğunu anlatmıştık. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeyh yine bir hadisle devam ediyor. Şeyh'in usulüydü. Sadece ayet ve hadisler getirmişti. Han Uthman radıyallahu anhu an sallallahu aleyhi ve sellem. Osman radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle geldi ki: "Hayrukum men taallemel ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah bu hadisi şerh ederken Mecmuatü'l-Fetevada diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı, arkadaşları hem manayı hem de lafızı cem etmişlerdi diyor. Ezber yaparken hem harfleri yani ayetin kendisini hem de ayetle beraber e, ayetin ayetlerin içerisindeki manaları ve ahkamı hıfz etmişlerdi. Ebu Abdurrahman Sülemin'in dediği gibi diyor e, Ebu Abdurrahman es Sülemin ne demişti dün? Resulullah'ın ashabı on ayet öğrendikten sonra ilerlemezlerdi. Ta ki o on ayeti noktasında mutkın olana kadar. Yani o on ayeti çok iyi talim edip, ondan amel edip, ilimle amelicem ettikten sonra ancak başka on ayet daha ezberlerdi, aksi takdirde ezberlemezlerdi. Zaten dinlemiştik ki sahih rivayete göre Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhü Bakara suresini yedi senede ezberlemişti. O yüzden ilmi yavaş yavaş almak, ilmi e, sindirerekten ahkamı tam idrak edip ihtilafları o mesele dair vakıf olarak da talep etmek selefin usulü ve menheciydi. E, bu yüzden Ebu Abdurrahman es sulemi bu rivayetin sahibi olan şahıs 40 senede talim etmiş Kur'an'ı. Kur'an'ı hıfz etmesi 40 sene sürmüş. 40 sene sonra hafız olmuş. Zaten bakıldığı zaman görülecektir ki Ömer gibi Ebubekir gibi yaşı büyük sahabeler diğer sahabelere göre dün naklettiğimiz icma gereği Resulullah'tan sonra Resulullah'ın ailesiyle ve ashabı arasındaki en alim iki kişidir. Halbuki onlar en yaşlı iki kişidir. Bu onların en yaşlı olması onların istikrarla ve devamlılıkla Kur'an'ı hıfz etmelerinden onlara alıkoymamıştır. Onlar istikrarlı bir şekilde buna devam edip Kur'an'ın hafızı olup sahabe alemi alim olmuşlar. Hatırlayın dünne demiştir rivayette. Bizden biri Bakara Suresi'ni ezbere bilirse o adamın büyük bir yeri vardı bizim yanımızda diyor. Halbuki bugün nice insanlar var daha 9 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Daha 15 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Daha 20 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Belki 30 yaşında Kur'an'ın tamamını ezberebiliyor. Öyle insan var, müşrik. Adam bütün Kur'an'ı ezberebiliyor. Ama kendisi müşrik olduğu için gırtlarından aşağı inmemiş Kur'an. Ama öyle bir muvahhid var. Bildiği tek şey Kur'an'dan Fatiha. Ezberlemiş, sadece Fatiha'yı ezberlemiş. O iyya Abduhu ve İyyâken Estene'in ayetini hayatında yaşadığı için birazdan gelecek kim Kur'an ehlidir? O kişi... Fatiha'yı dahi ezbere bilse o Kur'an ehlidir. Öteki adam tamamını bilmemesine bilmesine rağmen Kur'an nehli sayılmaz çünkü Kur'an içindekiyle amel etmiyordur. Veli Müslim Müslim rivayetinde ise tabii bu Ebu Mâme hadisine geçmeden önce e, şunu da belirtmek lazım. İbnü Rahmi olan sözleri bitmemişti çünkü. Osman İbn Affan'dan diyor e, okuyanlar e, Osman İbni Affan'dan ilim talep eden insanlarla karşılaştım diyor. Ebu Abdülrahman Sülemi. Onlar o ayet 10 ayet öğrenince manalarını öğrenene kadar geçmezlerdi. Bu bu bu, bu imanı arttıran şeydi diyor. İmanını arttıran şey on ayet ezberleyip manalarını anladıp amel ettikten sonra bir 10 tane daha öğrenmektir. Burası çok önemli. Biz diyor Resulullah'tan önce imanı öğrendik. Sonra da Kur'an'ı öğrendik diyor. Hadisin rabisi Osman İbni Affan. Başka bir yerde biz önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik diyor. Ve öğrendiğimiz bu Kur'an'la da imanımızı arttırdık. Siz ise Kur'an'ı öğreniyorsunuz. imanı sonra öğreniyorsunuz diyor. İşte bu da gösteriyor ki insanlara selef-i salihin imanı anlatmadan dinin furu olan ilmi talep ettirmiyorlardı. Bugün maalesef birçok müşrik var. İslam'a davet edeceğiz diye biz onları birçok kardeş hataya düşüyorlar. İslam'ın furuunu öğretiyorlar o insanlar. Halbuki ilk anlatılması gereken şey imanın ne olduğudur. İman idrak edilirse kaç taraf e, tarafından bu sefer okunan il imanı arttıracak üzerine. Ama var olmayan bir iman üzerine istediği kadar ayet okusu, onun için sinek vızıltısı olur. Ona bir tesiri olmaz, kalbini ıslah etmez, nurlandırmaz, aydınlandırmaz. Çünkü şimdi hadis gelecek, Kur'an'ın kalbi nurlandırması gibi bir durumu söz konusu. وَلِمُسْلِنْ اَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالْ سَمِعَةُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi وَاَلَيْهُ سَلَّمْ Peygamber sasından işittim ki diyor Ebu Umame, İkra'u'l-Kur'an. Kur'an okuyun. Fe innehu yati yawmı kıyameti li ashabi, Kıyamet günü Kur'an ashabına şefaat edecektir diyor. Kimdir ashabı Kur'an'ın? Birazdan Müslim'de başka rivayet gelecek inşallah. Kur'an'ın ashabı Kur'an'ın içerisindeki ahkemle amel edendir. Kur'an'ın içerisindeki ahkemle amel edendir yoksa Papağan da konuşur ama ne dediğini bilmez. Sadece taklit yeteneği olduğu için papağana birkaç kelime öğretilir. öğreniyor takliden birkaç kelimeyi tekrar eder durur. İnsan da eğer Kur'an'ın hakkını yerine getirmezse, ahkamıyla amel etmezse bir papağandan hiçbir farkı kalmaz. Sadece okumuş olur takliden ezber yeteneği var olduğu için bir şeyleri ezberlemiştir okuyordur. Ama Nebise Hasan bakın ikra'u dedikten sonra ne diyor? Kıyamet günü ehline şefaat eder, ashabına şefaat eder. İkra'u ik, ikra zahravaynil bakara ve surat Ali aleyh-i imran. Nebise Allah'a diyor ki iki tane zahra’yı okuyun. Onlar da diyor bakara suresi ve alimran suresidir diyor. Allah reçil aleyhissalatu vesselam. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْوَ الْقِيَامَةِ Şimdi dikkat ederseniz, önce ne dedi? Kur'an okuyun dedi. Zaten Kur'an okuyun emri içerisinde ne var? Bakara ile Alimlan Suresi var. Okuyun genel emrinden sonra, özel, has iki tane sureyi zikretmesi neyi ortaya koyuyor? Bu iki surenin faziletini ortaya koyuyor. Zaten genel bir emir vardı, o emirle beraber o Kur'an'ın içerisinde bir şeye vurgu yapmak için, o da Bakara suresi ile Ali İmran suresinin faziletidir. Diyor ki iki tane zahravayni, onu diyor okuyun. Bu zahravayni hakkında işte alimler demişler, zahravayn şeydir demişler. Yani ona şefaat edecek, kıyamet günü onun nurlandıracak, onun yanında duracak, aydınlığı olacak şey olacaktır çünkü hadisin devamı buna zaten işaret edecek şimdi inşallah hadisin devamında diyor ki nevise aser keenlhu ma bakara suresi ve aleeminan suresi diyor Rameten Rame arkadaş demek Arapça. İkisi de kıyamet günü sahibine arkadaş olarak gelirler. Ev ya da ikinci başka bir misal veriyor. Keanneerayaten Ra yeten Raya yeten de insanın altında gölgelendiği şeydir. İnsanın altında gölgelendiği her şeydir. Bu da ortaya koyuyor ki demek ki kıyamet günü Allah ve kulların birbirini tanıması için bazı işaretler koyacak. Onlardan bir tanesi nedir mesela? Müminlerin nurudur. Hadis suresinde münafıklarla Allah müslümanların konuşmalarını naklederken ne diyor? Münafıklar diyorlar ki müminlere biraz durun nakta bis nurakum biz de sizin nurunuzdan biraz alalım. Biz de faydalanalım diyecek münafıklar. Müminler ne diyecekler? Arkanıza dönün bakın. Nur görebiliyorsanız onurdan faydalanırsınız. Ama siz dünyadayken vesveseler, kuruntular, şüpheler sizi yedi bitirdi. O yüzden bugün siz bizim sizden bir işimiz yok dediği anda diyor ki Allah aralarına bir duvar çekilir. İşte içi azat dışı rahmettir. Yani müminlerin olduğu taraf rahmet, münafıkların olduğu taraf azap olan bir duvar çekilir hemen o sırada münafıklarla müminler arasında. O gün münafıklar müminleri nurlarından tanırlar. Aynı şekilde bu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve verdiği ikinci örnekte keennehuma gayayetan diyor. Yani Bakara ile âl Suresini okuyan bir müminin kıyamet günü tepesinde gölge olur. Yani bir gölgeleneceği bir şey olur tepesinde. İnsanlar güneş bir, bir mızrak yeryüzüne yaklaştığı zaman o dehşetli mahşer gününde, o sıcak günde müminler okudukları Bakara ve Ali İmran suresi sebebiyle gölgelenirler. Peygamber bunun örneğini verdi Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki müminler bununla tanınacaklar. Bu adamlar Ali İmran suresine devam eden adamlar. Bakara suresine devam eden adamlar. Müminler arasında bile seçilecekler onlar. اَوْكَاَنَّهُمَا فُرُقَانِ min تَيْرِ سَوَادٍ تُحَاجَانِ اَنْ اَصْحَابِهِمَا Ya da diyor, başka şimdi üçüncü bir örnek veriyor Peygamber Sallallahu Sallallahu saf kanatlı bir kuşa benzer, onun kanatlarının gölgesi altına giren onun kanatlarında gölgelenir diyor. Demek ki kıyamet günü Bakara ve Aliman suresi okuyan insanların tepelerinde böyle kuşlar olacak, onları gölgelendirecek, kanatları olan. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın önce okunması gerektiğini söyledikten sonra, Kur'an'ın arkadaşlarına, ashabına şefaatçi olacağını söyledikten sonra, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç tane örnek verdi. Bu üç örnekte de bu sureleri okuyanların, Faziletlerin kıyamet günü bütün insanlar tarafından görüleceğini ortaya koydu Peygamber satsan. Devam ediyor. Ekra ul surat Bakara. Kur'an okuyun. O Kur'an'ın içerisinde Ali İmran'la Bakara'yı taksis etti. Taksisin içinde taksis yaptı Rasulullah aleyhisselatüsselam. Diyor ki Ekra Bakara. Bakara'yı okuyun. Bu da Bakara suresini. Kur'an'ın en faziletli suresi olduğunu gösterir. Neden Ömer gibi radıyallahu anh gibi büyük bir sahabenin yedi yılını böyle bir sure için harcadığını ortaya koyuyor. O yüzden Müslümanların o surenin okunması, ezberlenmesi, ahkamının talim edilmesi noktasında çok gayretli olması gerek. اقراروا suratel bakara فَاِنَّ اَغْذَهَا بَرَكَ Şüphesiz Kur'an'ın Bakara suresinin alınması yani Bakara suresine devam edilmesi bereket. Berekettir. Burada dikkat edilirse ilim ehli demişler ki bereket kelimesi demişler umum gelmiş. Mesela dememiş ki Kur'an'ın şey Bakara suresinin alınması hastalıklara şifadır. Ve Bakara suresinin okunması rızkı bereketlendirir. Ve Bakara suresinin okunması şunu bereketlendirir dememiş <gülüyor> Almak berekettir demiş. Dolayısıyla bundan anlaşılıyor ki Bakara suresine devam etmek insana hem rızık bolluğu hem dünyevi nimetler noktasındaki bir bereketi hem evliliğine evliyse bir aile yaşantısı o evde varsa evliliğine bereketi Çoluk çocuğuna bereketi yani aklınıza gelebilecek dünyevi ne masraat varsa kulun hepsine bereket demektir Bakara suresi. Ve beraberinde en büyük nimet olan ahiret nimetleri noktasında da bereket demektir. Buradaki bereket lafzı bu şekilde anlaşılması gerekir. وَتَرْكَهَا hasra Onu terk etmekse hüsranlıktır diyor. Hasra, hüsranlık An dâmetir arafça. An pişmanlık demek. Bakara Suresi'ni terk eden insan pişman olur. Bu hadisi anlamak için sadece bir ayın 15 günü Bakara Suresi'ni okuyun her gün. O günlerdeki huzurunuza, o günlerdeki malınızdaki berekete, o günlerdeki hastalık veya şifa durumunuza bir bakın. Sonra da ayın geri kalan kısmında 15 günde Bakara suresi okumayın. Vallahi herkes görecek nasıl bir fark olduğunu. Sadece amel etsin bununla insan. Amel etsinler ve görsünler. O zaman bu hadise imanınız tasdikten daha yukarı bir mertebe olan yakına ulaşır. O zaman yakın olur insan. Sadece deneyin. Göreceksiniz ki Allah Resulü, ki onun doğru söylediğinde zaten şüphe etmiyoruz. Allah Resulü Salas'ın söylediği gibi gerçekten de Bakara Suresi okunduğu zaman evdeki hayır e, söz konusu olacaktır. Hani başımdan geçen, yaşadığım bir olay bununla alakalı söz konusudur. Evlenene kadar müşrik ailemle kalıyorken müşrik alemin yanındaydım. Gücüm yettiği kadar Bakara Suresi okumaya çalışırdım ben. Annem migren hastasıydı. Ben Bakara suresini aylarca okudum uzun bir müddet. ve annem hiç hastalanmadı, hiç başı ağrımadı benim annemi. Sonra ben evlenip ayrı eve çıkınca benim annemin ağrı ağrıları gene tutmaya başladı. Annem diyor ki bana, gelip Bakara suresi okumazsam burada hakkımı helal etmiyorum sana dedi. Evden gittikten sonra Bakara suresi de evden gidince, müşrikler de bunun hakkını yerine getirmeyince, okumayınca... Müşrik bile olsalar, okusalar gene faydasını görecekler. Onlar terk edince gördüler evdeki musibetin nasıl arttığını, şerrini nasıl arttığını. Ve o yüzden ben bu hadise yakinen iman ettiğimi zannediyorum inşallah. Çünkü ben bunu hayatında gördüm ve yaşadım. Allah tecrübeyle bana bunu öğretti. Her birinize de tavsiye ediyorum bunu. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelmiş Müslim'de geçer sahih bir hadistir. O yüzden sakın sakın Bakara suresi ile al suresini bırakmayın. Bakara'yı almak, bereket, onu terk etmek, hasret, devam ediyor Nebi Sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem. وَلَا تَسْتَتِيُهَا الْبَطَلَةِ بَطَلَةِ İlim ehlin icmansıyla Sihirdir yani. Resulullah diyor ki aleyhissalâtu vesselam, Bakara alan kişi, Bakara'ya devam eden, tabi hıfzın manasını hep anlatıyoruz. Nedir harfleriyle beraber ezberlemek ve manalarını bilmek. Kim Bakara suresini bu şekilde devam ederse bereket gelir hasret ondan yok olur ve sihir ona güç yetiremez. ola testetiği Oha al Sihir ona güç yetiremez. O yüzden kuvvetli sihir hastalığına yakalanmış insanları, Bakara suresine her gün ama her gün istikrarlı bir şekilde devam ettikleri takdirde göreceklerdir ki Allah Azze ve Celle onların hastalıklarını giderecektir. Hatta bu işi bilen, Rukiye'den çok anlayan şeyhlerden bir tanesi diyordu ki, adam senelerce bu işle uğraş, uğraşmış, mağripli biri, Adnan el-Maghribi diye biriydi. Senelerce sihirle uğraşmış çünkü yeryüzünde sihir çeşitlerinin en pis yaygın olduğu yer de mağriptir. Yani dünyanın en ağır, en kötü, en çirkin şeytanlarının, en pis sihirliğinin yapıldığı yer mazliktir. Dolayısıyla Allah da batılın kuvvetine göre hakkın ehlini ortaya koyuyor. Onun bir yazısını okumuştum ben. O diyor ki ne kadar büyük bir şeytan, ne kadar büyük bir sihir olursa olsun bu vereceğim programı tatbik eden bir Müslüman Allah'ın izniyle diyor ondan kurtulacaktır. Ben bunu defalarca diyor yaşadım. Allah da ben diyor hastalarıma şifa verdi. Diyor 60 gün boyunca. 60 gün boyunca her gün bir gün aksatmadan insan diyor Bakara suresi okursa. Ama nasıl Bakara suresi okuyacak? Bu hasta adam diyor ardarda arda bir gün içerisinde üç kere Bakara suresini bitirecek diyor. Eğer buna sabreder, buna güç yetirirse Hangi ifrit olursa olsun diyor Allah'ın izniyle o bedeni terk edecektir. Ve diyor ki bu okuyuş sırasında diyor olacak alametler uyku. Uyku gelecek uyuyacaksınız diyor. Uyandığınızda tekrar devam edin bırakmayın. Şiddetli esnemeler, göz yaşatılar sakın sizi diyor Kur'an okumaktan alıkoymasın. Şiddetli baş ağrısı, şiddetli boyun ağrısı okurken gerçekleşen ve göğüs daralması sizi geri döndürmesin diyor. Siz okumaya devam edin ve o sırada diyor yanınızda suyu bulundurun bir sürahi. Okudukça onu üfleyin. O sizdeki darlıklar vesaire şikayetler arttıkça o sudan içersiniz diyor. Bu sizi birazcık rahatlatır. Eğer sabreder her gün bu ardarda 3 Bakara suresini okursanız 60 gün boyunca Allah sizden diyor bu sihri götürür sonra da bu hadisi getiriyor. Batıl ona Güç yetiremez. Yani sihir ona güç yetiremez. Olabilir Resulullah sihir yapılmıştır. Hiçbirimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan daha hayırlı, hiçbirimiz Resullah'tan daha çok Allah'tan korkan, hiçbirimiz aleyhissalatü vesselam'dan Allah'a daha yakın değiliz. Ama Allah onu bile sihirle imtihan etmiştir. Dolayısıyla her müminin, her Müslümanın başına gelebilir. Netice itibariyle eğer başına böyle bir durum gelen bir Müslüman varsa ona düşen de Bakara suresinde çok ciddi bir şekilde devam etmektir. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle söylemiştir. Annevvas ibni Seb'an kal Semiatun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakul Ben diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Yutin yüseta bil <Sessizlik> kuran yuati bil kuran yuati bil kuran yevmel kıyame ve ehlehu ellezine kuran ve kuranın ehli kıyamet günü gelirler diyor beraber ellezine yaamelu kanu yaameluna bihi o kuranun ehlini açıklıyor onlar ki diyor onunla amel ederler Demek ki Kur'an'ın ehli, Kur'an'ın ashabı onu amel edenlerdir. Bu lafız apaçık bunu ortaya koymuştur. Resulullah'tan gelen, aleyhissalatü vesselam'dan gelen bu açık ifade Kur'an'ın ehlinin sadece papağan gibi ezberleyen değil ezberlemekle beraber manalarını bilen ahkamıyla da amel eden insanlar olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam belirtmiştir. Yine e, diyor ki bu hadisin devamında az önceki hadisten bahsediyor. Bakara ve Ali İmran'a devam edin. Çünkü onlar nurdur. Kıyamet günü aydınlatacak bir ışıktır. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu <gülüyor> لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَا تَعَمْسَلِمْ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدٍ Diyor Peygamber üç tane diyor, şey vermişti diyor, örnek vermişti. Onları hiç unutmadım ondan sonra Rabi. قَالَ كَأَنَّهُمَ غَمَامَةً o az önce anlatmıştır. Ghamame iki arkadaşın. Yani Bakara ile Ali Emre suresini okumak kıyamet günü iki arkadaş olmasıdır kişinin kendisine. Şart. Diyor ki iki karanlığın ortasındaki şart gibidir. Hani güneş nereden doğar? Şarttan, doğudan doğar. Güneş doğdu mu karanlık kalır mı? Yok. Aydınlık geldiği için karanlık gider. Burada bu rivayette de misalini verdiği şey Güneş gibi apaydınlık olmasıdır yani. Aw ka annahuma hisqan min tayri savf tuhajjani an Burada da gene aynı örneği veriyor. Kanatlarını çırpan kanatları altında arkadaşını sahibini gölgelendiren bir kuş gibi kıyamet günü Bakara ve Ali İmran suresi müminlerin üzerinde gölge olacaktır. Vâ ibn Mesud radıyallahu anhu, "Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men qara harf min kim Kurandan bir harf okursa ona hasene vardır iyilik vardır ve hasenet bi 10 amtalıha. de on mislidir. Allah Allahü Vahyatü teala ne yapar iyiliği? yudak arttırır kat kat verir. Adaleti bu rahmeti gereğidir. Allah kullara rahmetidir. Çünkü eğer Allah böyle vermeseydi kulların yaptıkları iyilikler onları zaten ameller cennete sokmazdı. Allah rahmeti gereği arttırıyor ki dereceleri artsın diye. Ama Allah subhanahu teala adaleti gereği günahı bir günah olarak sadece misli olarak yazıyor. Arttırmıyor Allah subhanahu teala. Günahı misli olarak yazıyor. Hatırlayın ne demişti? Kulli Amel ibni Adem lehu Allah öyle demiştir. Ademoğlunun bütün amelleri kendinedir. Ve leha aşra Bütün amellerinin on misli kadar hasene vardır ona. İyilik yazılır. İlla <gülüyor> <gülüyor> sal ama oruç müstesna o benimdir diyordu Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Hadis kutsayı hatırlayın. Kitap-ı işlerken irdelemiştik bu hadisi. Dolayısıyla eee Kur'an'dan bir harf okuyan kişi de diğer bütün salih amellerde olduğu gibi on misli ecir alır. La e kul elif la mim, kul böyle demesin ki elif la mim harfun elif la mim elif harfun ve lakin elif harfun ve lamu harfun ve harfun her biri bir harf ve her biri için on misli ecir var. Kuranda okunan her bir harf için on misli ecir var. Rawahtür Mili, rahimahullah, vaka le hadisun Hasan Sahih Dedi ki hadis Hasan Sahih'tir. Wa lehu wa sahaha hu Abdullah ibn Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqali le sahib Kur'an. Kur'an sahibine denilir ki kimde Kur'anın sahibi? Hafleri, lafızlarıyla beraber ezberleyen ve manalarıyla beraber de amele döken kişiydi. اِقْرَعُوا وَرْتَقِي وَرَطْتِلْ كَمَا كُنْتَ تَرْتِلِ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَعَ بِهَا Kıyamet günü Kur'an'ın sahibine denilir ki, oku ve yüksel. Dünyada okuyup yükseldiğin gibi. Hatırlayın. Dün ne demişti Resulullah aleyhissalatü vesselam? Allah bu kitapla nice kavimleri yüceltecek, nice kavimleri de alçaltacak alça, alça, alça demişti. Kur'an'ı dünyada ehli olmak, ashabı olmak, okumak kişiyi hem dünyada yükseltir hem ahirette yükseltir. Ve bu rivayette de olduğu gibi Kur'an'ın sahibine denilecek ki hafıza, hafız olana. O yüzden Müslüman'ın amelle beraber Kur'an hıfızını arttırması lazım. Kur'an hafızına cennette denilecek ki oku ve yüksel. Dünyada okuyup yükseldin gibi senin diyor en son varacağın yer en son okuduğun yerdir diyor. Allahu Akbar. Yani okuduğu her ayette derecesi arttırılacak. Her ayette. Şimdi kıyamet günü pişmanlık olduğu için cennete giren adam bile pişman olacak. Ne için? Keşke daha fazla amel edip de yukarıdakilerde olsam, yukarıdaki yerlerde olsam diyecek insan insanoğlu. Pişmanlık bitmeyecek yani. Dünyadayken ya bu kadar da yeter biraz da başkası yapsın diyen insanlar ahirette görecekler ki pişmanlık içerisinde olacaklar ve üst derecelerdeki Müslümanların yanına gitmek isteyecekler. Nebi Salsan'da rivayet eden başka bir sahih hadiste, Sahabe soruyor ya Resulullah cennette ziyaretleşme var mıdır karşılıklı? Diyor ki vardır ancak diyor derecesi aşağı olanlar derecesi yukarı olanların yanına çıkamazlar diyor. Yukarıda olanlar aşağıdakilerin yanına inebilirler ama aşağıda olanlar yukarı çıkamazlar. Onlar sadece yukarı selam ederler diyor. Onlar da onların selamını alırlar. Yani düşünün böyle bir pişmanlık. Yanımda kardeşim var. Oruçta beni geçmiş. Kıraatta beni geçmiş, amelde beni geçmiş. Bütün salih amellerde benden önde, cennette benim üstümde, çok yukarıda. Bu da pişmanlıktır ya. O yüzden Allah kıyamet günü için diyor bu asarun neden? Pişmanlık her yerden sarmıştır insanı. Mümini kafiri ayırmıyor fırkı Allah. İnsanı her yerden pişmanlık sarmıştır. Bunun kıssasının örneğini daha önce de vermiştim. Bir orduyu bir mağaraya soku, sokuyorlar. Karanlık bir mağara. Kimse hiçbir şey görmüyor. Diyorlar ki şu anda taşların üzerinde yürüyorsunuz. Kim cebine bu taşlardan ne kadar alırsa isteyen alır, isteyen almaz. Çıkınca söyleyeceğiz diyorlar. Daha bir kısmı diyor ne yapacağız taşı cebimize koyup. Zaten karanlıkta yürüyoruz. Kimse cebine taş koymuyor. Bir kısmı biraz alıyor. Bir kısmı çok alıyor. Sonra mağaradan çıkınca ceplerinden çıkarmaları emredildiğinde bir bakıyorlar ki o taşların hepsi altınmış. Almayanlar diyorlar niye almadık? Az alanlar diyorlar niye ceplerimizi doldurmadık? Ceplerini dolduranlar diyor keşke biraz daha fazla alsaydık. Kıyamet günü tam bu misaldeki gibidir. Yani zaten kafirleri sağlam bir pişmanlık var. Allah'ı görememek gibi, cehennem azabına dükkar olmak gibi bir kötü akıbet var. Onlar zaten en büyük pişmanlık içerisinde. Onların arasında bir de günahkâr müminler var. Onlar da büyük pişmanlık içerisindeler. Keşke daha fazla amel etseydik diye. Çok amel edenler onlar da diyecekler. Keşke daha fazla amel etseydik Allah'a daha yakın olsaydık. Çünkü cennetlerin en üstü Firdevs cennetidir. Firdevs cenneti tavanı Allah'ın Rahman'ın arşıdır. İnsan ne kadar firdevse yakın olursa Rahman'a da o kadar yakındır. Derecesi ne kadar yukarı olursa Rahman'a o kadar yakındır. Ona yakın olan bereketten hayırdan uzak olabilir mi? Ama ondan uzak olan hayırdan ve bereketten kesinlikle ve kesinlikle uzaktır. Dünyada olduğu gibi. Dünyada Rahman'a yaklaşıp itaat eden nasıl Dünyayı da ahireti de kazanıyorsa, ondan uzaklaşanlar hem dünyalarını hem ahiretlerini kaybediyorsalar, ahirette de böyle oluyor. Walī Ahmed, Nahwi Ahmed bin rivayet etmiş, min hadisi Abi Sa'id, r.a. Vafihi o hadiste de şöyle geçiyor: "Fiyakra ve yasad, Kulli ayetin derece. Okuduğu her bir ayet için derecesi yükseltilir." hatta okuyacağı son şey معه ta ki beraberindeki son ayete kadar yani ezberinde olan son ayete kadar okur ve okuduğu derece kadar da yükselir. Ve Ahmed ayda an burayda Burayı Burayda'dan merfu' olarak rivayet edilen bir hadis daha var. Ahmed'in müsnedinde rivayet edilen. Taallamu suretul Bakara. Bakara Suresi'ni talim edin diyor. Öğrenin ki ilk dersten beri talimin ne olduğunu anlatıyoruz. Hıfzla beraber manalarını ve ahkamını bilmek ve amel etmek ilim nameni cem etmekti. Fe zekere mislima taqatta ma fi's sahih fi'l bakra ve imran Az önceki geçen hadislerin benzeri şeyler o hadiste de geçti. Ve <gülüyor> ve o uzun hadiste şu da var. Ve innel Kur'an yulqa sahibi yevme'l kıyame. حَيْنَ يَنْشَقْ عَنْدَ قَبْرِهِيكَ Şahid, <gülüyor> Kur'an'ın sahibi, yani Kur'an'ı ezberleyen hafız, manalarıyla amel eden hafız, kıyamet, şey, kıyamet gününden önce kabri yarılır. Kabri yarılır ve bir adam gelir ona. Bir adam, tanımadığı bir adam. فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي Der ki beni tanıyor musun? Fe yekul ma'arifuka. Adamlar ki ben seni bilmiyorum. Fe yekulu la ta'rifuni. Beni bilir misin der? Fe yekul ma'arifuka. Der ben seni tanımıyorum. Fe yekul ana sahibuka'l Kur'an. Ben senin sahip olduğun Kur'an'ının Kur'an arkadaşı, arkadaşın Kur'an ben der diyor o adam. Kabirde o kişi. Elledi adma'tuka fi'l havajir. وَاَزْهَرْتَ لَيْلَكِ O Kur'an ki diyor, oruçluyken gırtlağını bununla doldurmuş, geceleri teheccüdle, gece namazıyla, kıyamla, Kur'an'la geçirmiş. Habirde diyecek ki, ben senin arkadaşım. Dünyadayken hani oruçluyken de bırakmadın, gecede millet uyuyorken sen kalktın, gene beni bırakmadın. O Kur'an ya ben arkadaşım. inne. <gülüyor> ''Kulle tâcirin mi varahi ticâretihî'' ''Hiçbir tıccar yoktur ki, arkasında yaptığı ticaret vardır.'' diyor. Bu ticaret hayırlı da olabilir, bu ticaret hayırsız bir ticaret de olabilir. Kafirler ticaret yapıyorlar. Müminler de ticaret yapıyorlar, ahiret ticareti. Müminler kazançlı bir ticaret yapıyorlar, kafirler kazançsız bir ticaret yapıyorlar. Az bir dünya pahasına, şu lanetlik dünyanın karşılığında ahiretlerini satıyorlar. Satın almışlar dünyalarını, ahiretlerini satmışlar. Müminler ise alacakları cennet karşılığında dünyalarını Allah'a satmışlar. İnna Allah haşara minel mu'minine enfusuhum ve amwaluhum bi'anne lehumul cennet. Allah müminlerden nefisleri ve malları karşılığında cenneti satmıştır onlara. Fabşiru festaşşiru bi bey'ikum. Bu alışverişinizden dolayı Allah diyor sevin. En kazançlı ticaret bu. Bir koyup misli misli 700'e kadar alınan ticaret budur diyoruz Allahu ta'ala. Diyor ki hiçbir ticaret olmasın ki kabirde Kur'an geliyor insana diyor hiçbir ticaret tüccar olmasın ki arkasında ticareti olmasın. Ve innake l-yawma min vera'i kulli ticaretin fi'at el bi bi o sırada o müminin sağ eline mülk, sol eline sonsuzluk verilir. Ebedilik verilir. Allah'ın müminlere vaat ettiği büyük nimetlerden bir tanesidir. <gülüyor> her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölecektir değil. Arapça çok şey bir dildir. Çok belig bir dildir. Yani at kelimeyle çok mana anlatır. Allah diyebilirdi ki Kullu nefsin seyemud. Bütün nefisler ölecek bir gün. Allah öyle de Kullu nefsin ze'i katul Ölümü tadacak. Tat nedir? Bir şey vardır, acı da olabilir, tatlı da olabilir. Ki burada kastedilen tadın tatlı olmadığı Açık. Akıl sahibi iki kişi bunu istilaf etmez. Yani ölümün böyle acı bir tadı var. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu kabzedilirken, edilirken, Hazreti Ayşe'nin dizindeyken, Hazreti Ayşe o ağırlığı hissettiyse, Resulullah'ın anlı tellediyse ki bunları sahih rivayetlerde anlatıyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Resulullah bundan aleyhissalatu vesselam şey değilse, emindeyse hangimiz emin olabilir yani? Ölüm anındaki, sekeratındaki sarhoşluktan, o anın verdiği ağırlıktan, o anın verdiği dehşetten hiçbirimiz emin olamayız yani. Ölüm ağır bir şeydir. Ölüm kolay, millet bayılmak zannediyor ölümü de öyle bir şey değil yani. Ölüm farklı ağır bir şey olduğu için Allah ayette diyor, herkes her canlı bir gün ölümü tadacak ve verilen ebedilik bir daha ölümün tadılmaması. Ölüm bitti tam o canınızı yakan şey, sizi korkutan, sizi endişelendiren o şey bir daha sizi isabet etmeyecek ama şu anda hep hepimiz ölmeyi bekliyoruz yani. Kurbanlık koyunlar sırasını nasıl bekler? Her biri kesildiğinde diğeri gelir. Hepimiz ölmeyi bekliyoruz yani. Ölüm bekliyoruz şu anda. Düşünün idamlıkları bir odaya toplamışlar, sırayla götürüp idam ediyorlar. Biz odayız, odadayız, odadayız. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz, gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. İşte umursamazca yaşıyoruz o odanın içerisinde. Dünya böyle bir yer işte yani. Halbuki herkes sırasını bekliyor. Ne zaman geleceğini Allah Subhanahu Taala biliyor. Belki yakın, belki uzak onu Allah bilir. Subhanahu Taala. Diyor o sırada kabirde Kur'an şey olarak geldikten sonra bir adam olarak geldikten sonra sağ eline insanın mülkü, ki ahiret mülkü en hayırlı mülk ebedi kalıcı olan mülk sol eline ebedilik verilmiş ve da ala rassihi tacil vakar kafasına da diyor vakar tacı yerleştirilir sağına mülk soluna ebedilik başına da bir taç, krallara takılan taş geçirilmiş tacil vakar vakar burada gösteriyor ki Vakar Allah katında önemli faziletli bir haslet, faziletli bir ahlak, Allah'ın sevdiği bir ahlak. Allah onun başına orada vakar tacını giydiriyor. Ve yuksar walidahu hilletayn la yuqaddimu lehuma ehlu'd-dunya feyiq feyiqan feykulani bima kusina hadhihi bi بِأَخْزِي وَلَدِكُمَ Kur'an. Tabi anne babası Müslümansa, anne babasına da diyor taç giydirilir. Dünya ehli hani güç yetiremezler ona diyor. Allahu alemen tam burada manayı anlamadım. Herhalde belki oradaki mülklerini veya taçlarını giydirilen tacı kastediyor. Diyorlar ki bu bize ne için giydirildi? Anne babası diyorlar. Orada ona da deniliyor ki anne ve babasına, siz ikinizin çocuğu Kur'an'ı hıfz etmiştir diyorlar. Siz ikinizin çocuğu Kur'an'ı hıfz etmiştir diyorlar. Yani Müslüman anne ve babaları burada çocuklarına Kur'an talimine çok erken yaşta başlatıp o az önce bahsettiğimiz hıfz e, manasıyla beraber lafızlarını bilerek, manalarını bilerek bir ezberi çocuklarına yaptırmalarlar. O yüzden evlilik her türlü berekettir. Yani bekar kimse kalmasın, herkes evlensin. Salih çocuklar dünyaya getirsin ve Allah Allah'ın dinine hizmet edecek askerler yetiştirsin. Tabi hakkını yerine getirsin o çocuklarda. Yani çocuğu bugünkü insanların yaptığı gibi heder etmek değil, o çocukları gerçekten Rabbani insanlar olarak yetiştirebilmektir. Tabi çocuğu Rabbani olarak yetiştirmek için önce bir babaannenin Rabbani olması lazım, o da ayrı bir mesele. ثُمَّ يُقَالُ Sonu ona denilir ki, Ekra vasat fi دَرَجَةِ cennet. Oku ve cennette dereceni yüksel. وَهُرَفُوهَا فَهُوَ ف۪ي سُعُودِ مَا دَامَ يَقْرَى هَذَا كَنَ اُخْتَرْتِيلَ O böyle yaptıkça diyor, okudukça onun yükselmesi devam eder. Nereye kadar biliyorsa, Kur'an'dan ne kadar ayet biliyorsa o kadar yükselir. Kur'an'da altı bin küsur ayet vardır öyle değil mi? 6600 bin 6666 Altı bin, altı, altı, bin altı, altı diyorlar da. Öyle herhalde. He? Bismillahirrahmanirrahim. He. He. O kadar bir ayet var. Her biri bir derece demek. Yaklaşık yedi bin derece çıkman demek. Zaten cennet 8 kat. Bu kadar derece yükselebilmek demek. Çok büyük bir şey. O yüzden her Müslüman hedefi olmalı. Kur'an'ın tamamını ezberlemek gibi. Her Müslüman. Bunun için sabırlı olmalı. Ayda e, bir, Ayda belki e, başkası gibi bir cüz ezberleyemez ama ayda bir sayfa ezberlesin. 30 sene buna istikrarla devam etse hafız olur bir insan. 30 sene ayda bir sayfa. Ayda bir sayfa çok değil. Kur'an'dan ayda bir sayfa, Kur'an-ı Kerim baştan sona 600 sayfadır. İstikrarla insan devam ederse 30 senede Kur'an hafızı olur. 30 sene. Her bir belki her birimiz 30 yaşında değiliz ama aramızda 30 yaşında varmış abilerimiz var. Onların her biri eğer bu istikrarlı programla devam etseydi şu anda belki Kur'an'ın yarısını ezbere biliyorlardı. İşte 10-15 senedir Tevhid cemaatlerinde olan abiler var. Kendilerine göre tevhid radikal portakallar var. İşte millete din anlatıyorlar hesapta. 15 senedir adamlar derse gidip geliyorlar. 15 senedir arpa boy yol gitmemişler. Bu nasıl bir din yani? Halbuki düzgün rabbani bir metotları olsaydı bugüne o adamların hepsi hafız olurlardı. Bugün o adamların hepsi hafız olurlardı. Ve anes en resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal اَهْلِ الْقُرْعَانِ هُمْ اَهْلُ <gülüyor> Kur'an'ın ehli Allah'ın ehlidir. وَخَاسْتِ <gülüyor> Allah'ın özel kullarıdır onlar diye. Ahmed ve وَالنَّسَائِ Ahmet ve Nesai de bunu ne atmıştır, ee, rivayet etmiştir. Kur'an'ın ile alakalı Şeyh Muhammed'in getirdiği deliller bunlardır. Dikkat edin tek bir kelime sarf etmedi kendi nefsinde. Bu bab bitti. Bu bab bitti. Başka bir baba geçecek bir dahaki derse, inşallah işleyeceğiz Allah nasip ederse. Bütün bab boyunca sadece Allah böyle dedi, Resulü böyle dedi. Zaten ilim budur. Maalesef şerli insanlar gelince, kâr kıyıl olmuş ilim. Böyle dedi, böyle dediler, böyle dendi, böyle dediler, falan böyle dedi, filan alim şöyle yaptı, filan mücahit alim böyle yapmış, filan bilmem ne şeyh böyle demiş, falanın yerin müftüsü böyle yapmış. Millet Allah böyle demiş, Resul böyle demiş Bırakmış O böyle demiş, bu böyle demiş'e başlamış O zaman da ilim kaybolmuş O yüzden Bizler de insanlarla cidal ederken Tevhid noktasında Şirkten onları sakındırırken Bizim Allah böyle dedi, Resul böyle dedi Diye izahlarda bulunmamız lazım Tabi onun için de Kur'an ve sünnete çok ciddi vakıf olmamız lazım Çok ciddi okumamız Çok ciddi bu gibi e, nasları ezberlememiz lazım ki hücret getirebilelim hemen karşı tarafa adam saçmalıyor yok falan alim demiş cahil et mazlum filan böyle demiş falan ya ona hemen Kur'an'dan ayeti okuyacaksın velev alimallah fi mu khairan etla asma hungul Allah diyor ki Allah onlara da hayır görse işittiride işittirse bile yüz çevirirler yani. Allah diyor işte vainis ce vainis teciraka işte senden müşrikler izin isterseler Son ayetin sonunda da diyor ki, "Zalike bi'annihin kavmullahü ya'lemu." Onlara diyor Kur'an'ı işitecek kadar müddet ver. Çünkü onlar bilmeyen cahil bir kavimdir. Bak Allah cahil kavme müşrik demiş. Daha Kur'an'ı bile işitmemişler. Alim sözü konuşmaya gerek yok. Kur'an konuşuyor zaten her şey. Diyor Allah ayette o gün diyor müşriklere mazeretleri fayda vermeyecektir diyor. Sen adanıyor ma mazerettir bu. Bak Allah diyor mazeret yok diyor ya. Yani. O, o delil getirsin o dakikadan sonra. O konuşsun yani. Görecek ki batıl konuşuyor. Sen Rahman'ın sözüyle konuşuyorsun. O şeytanın sözüyle konuşuyor yani. İnatçı şeytanların, cinli şeytanının ona verdiği vesveseyle konuşuyor. O yüzden e, Kur'an'ı hıfz etmenin fazileti sadece e, ahirette alınacak ecir değil. Dünyada da müşriklere karşı galibiyettir. Dünyada da müşriklere karşı galibiyettir. Şeyh Muhammed Allah rahmet etsin. Diyor ki İyi bil ki ey kardeşim diyor, müşriklerin alimi ne kadar alim olursa olsun, ne kadar ilim sahibi olursa olsun, bir cahil muvahhid her zaman ona galiptir. Çünkü cahil muvahhidin yanında Allah'ın kitabından Resulünün sünnetinden burhan vardır diyor. Allah ona rahmet etsin, gerçekten söylediği söz doğrudur. E biz eğer Kur'an'a ve sünnete ciddi bir şekilde <gülüyor> talim edip, vakıf olursak hiçbir müşrik karşımızda inşallah galip gelemez. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Kur'an ehli kılsın. Allah bize Kur'an'ın tamamını hıfz etmeyi, tamamıyla amel etmeyi nasip etsin. Subhanakallahu mevabihamdik. Eşhedü allâ ilâhillâh'inlâh'in testâffurukâ ve tûbüylek.